muazzez Kur'an-ı Hakim hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamaya davet eder hesabını verebilen bir öğretmen hesabını verebilen bir tüccar imam, baba, çocuk olabilmek Kur'an-ı Hakim'in ayetleri arasında dolaştığınız zaman Kur'an-ı indiğiniz zaman birçok surede İstablardına muhatap olacaksınız. Sizi o mesuliyete davet edecek. Bazen duyacaksınız "Yumayilim tuhadi su Oturduğunuz odalardan bahsedecek Kur'an Hakim. Yani kıyamet olduğu zaman odalarınız, or oralardaki duvarlar konuşacak. Buralarınız konuşacak. Ticaret mahineleriniz oradan mal alırken, satarken neler söylemişsiniz? O duvarlar sizin ifadelerinize şahit olacak. Sokaklar, sokaklarda attığınız adımlar. Arkadaşlarınız onlarla yaptığınız ant bütün konuşmalar. Hepsi hikaye kitap konacağım Müslüman'ın kafirin önüne Feteler Hücrübîne Müşrübîne Mimmâ fîhî Mücrimler günahkarlar kitaplarını görünce Mimmâ <gülüyor> fîhî kitabın içindeki yanlışları günahları görünce Ve yecudûne yâ veyyetehâ mâ lihâylel kitâbi lâ yuvâdûl-usadîvâten ve lâ kebîvâti illâksâra Bu kitaba da ne oldu diyecekler Küçük büyük bir tane günah bırakmamış tamamen ayda geçmiş. Kıyamet günü hesap veriyorsunuz. Hesap verirken organlarınız konuşuyor. Hesap veriyorsunuz, konuştuğunuz duvarlar konuşuyor. Hesap veriyorsunuz, kitabınız direk gelmiş orada yaptığınız büyük, küçük, bütün ahmetler. Onları Allah'ın huzurunda sizin yüzümüze vuruyor. Kitabınız yüzümüze vuruyor. Onun için Kur'an-ı Hakim hesabını verebileceğiniz bir hayatı yaşayıp ashab kiram, Efendimiz Aleyhisselam'dan bunu aldılar, hayallerine tatbik ettiler, hesabını verebilecekleri bir dünyayı yaşadılar. Maiz bin Mahit Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelir bir gün, der ki, Altyazı M.K. maiz <gülüyor> minet zina, zinadan <lendi>, uyar <-Solallahu> Allah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna gelir, zina yaptı, onu itiraf ediyor. Hesabını da biliyor, cezasını da biliyor, taşlarak ölecek maiz. Ama buna rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona öyle bir kıyamet şuuru haşisi yapmış ki, maiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki galiba bu aklını kaybetti evidî cunûbun. Soruyor ashabına bunda cidnet hali var mıdır? Maiz'i nasıl bilirsiniz? akıllıdır ya Resulallah derler. Peki Ömer maize ki yoksa sen içki mi aldın, sarhoş mu oldun? Ashab-ı kiramdan birisi kalkar, maiz'in ağzını koklar, içki aldın mı sarhoş mu diye. Allah'a öyle tövbe etti ki eğer onun tövbesini bütün ashab-ı kiramak, bütün ümmeti İslam'a takdim etsen, hepsini İslam'e ver, tamam bu işi aldı. İşte mağiz Allah'a öyle tövbe etti. Yani iman öyle bir imanı öyle bir İslamı öyle bir kıyamet bilince nişanının açladılar ki öleceği biliniyor bir kaç adım sonra. Bilal-e Havşi Eme Bilal-u Rabah Ve hala ahi Hasami Ben Hazreti Muhammed'in Öğrencisi Bilal bin Rabah Bu ise benim arkadaşım Hasami Bana ricalar bulundu. Kilometrelerce öteden geldim Ona kızınızı vermek için Değilip giyini düzgün değil Bilal Habeşi arkadaşına Kız istemeye Artmayacağı. Arkadaşınız adına kilometrelerce yurukat ediyorsunuz ama gittiğiniz yerde yine hakikati söylüyorsunuz. Çünkü ifadelerinizin hesabını soracaklar size. <gülüyor> Memursunuz, amirsiniz, öğretmensiniz, imamsınız, doktorsunuz, tüccarsınız. Konuştuğunuz bütün ifadeler Allah'ın huzuruna gelecek. Rabbi. Abu Hanife rahmetullahi aleyh kendini merakibinde naklediyor, bir arkadaşı var adı Hafs Şerîkû fî ticâre Abu Hanife'nin ticâreti ortak onunla mal alıyor, mal satıyor Abu Hanife bir elbise alır elbiseyle kusur var arkadaşıma der ki müşteriler geldiği zaman kusuru gösterecek malı ona göre satırır arkadaşı unutur, müşteri gelir elbiseyi satar Abu Hanife sorar ne oldu o elbiseyi arkadaşı unuttum der. Zuhur oldu onu normal bir elbisenin fiyatına sattım. Abu Hanife ortaklığımız devam etmesini istiyorsam git o sattığın müşteriyi bul, paramın üstünü ona iade edelim. Aranlar bütün kütü şehrinde malı Allah yolunda tasarruf eder. Şimdi kardeşlerim. Ayet-i kerimeleri okuyun. El yamu nafsü ala sahhihi mutekellmun aydihim ve teşhedu arculuhum. <gülüyor> "Enlimiz ayaklarımız, ağzlarımız ödülendiği zaman size şahadet edecek. Kitaplarımız, duvarlarımız size şahadet edecekler. Yani öldü diye belki kalanlar, ölenler kalanlardan daha çok. Tanıdıklarımızdan her yaşımız 60'ın 70'in üzerine geldiyse, tanıdıklarımızın belki çoğu ahirete gittiler. Dedelerinizi hatırlıyorsunuz ama dedelerinizden öncekileri bilmiyorsunuz. Onları dünyada belki tanıyan kalmadı. Onlara dair bir tane hatıra yok. Sizler de bizler de öyle olacak. Bizim de adımız kalmayacak. Bizi de biz de toprağa karışacağım. Söylediğiniz bütün ifadeler, Konuştuğumuz bütün kelamlar, attığımız bütün adımlar Allah'ın huzuruna gelecekler. Sizden öncekilerin manları o hesabı vermek için gelecek. Bizim de yaptıklarımız, ettiklerimiz, konuştuklarımız Allah'ta vermek huzuruna gelecekler. O İşte o kadar Allah Resulü Aleyhisselam aramızda bir münasebe, bir kararnız var tabii